Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve ve ve ashabi. Bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed ve öğretim metotları biz şu an eğitim üzerine bir çalışma yapıyoruz. Böyle uzun soluklu bir belgesel hazırlayacağız. Bence bu kitap bizim o çalışmamızın Bel kemiği olan kitaplardan bir tanesi olmalı. Evet. Bugün Cuma inşallah bugün bitireceğiz. Salı başladık. Cuma bitirdik. Bu da bir fazilettir. Çeşitlilik her zaman fazilettir. Ondan dolayı amellerinizde çeşitliliğe gidin. Mesela sabah namazından sonra kuşluk namazı kılıyorsanız farklı vakitlerde kılın. Çünkü vakitler Allah subhanahu wa kıyamet gününde şahitlik yapacaktır. Hayırlı bir meclise gidip geliyorsanız farklı yollardan gidip gelin. Çünkü gittiğiniz yerlerdeki o yollar şahitlik yapacaktır. Şahitlerinizi artırın. Unutmayın şahitlerinizi artırın. Mesela mescitte farklı farklı yerlere oturun ki şahitleriniz artmış olsun. Zaman zaman sadece pazartesi perşembe değil farklı farklı günlerde de oruç tutun ki gün bakımından şahitleriniz artsın yani. Kıyamet gününde canlı ve cansız her şey dile gelecek ve şahitlik yapacaktır. Şahitlerinizi artırmanız gerekiyor. Salı günü başladık, Allah'ın izniyle Cuma günü. Bu Cuma vakti mübarek bir saatte bitireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle tevessül caiz midir, değil midir? Bunlar uzun konular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maneviyat, maneviyatıyla teberrük bana göre caizdir. Ama Selefiler bunu caiz kabul etmezler. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatarak bu sene daha çok bereketleneceğimize inanıyorum. Allah subhanahu Wa ve bizim üzerimize bereket indireceğine inanıyorum. Bu derslerin gerekçelerinden bir tanesi de işte bu gerekçedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bereketlenmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okuyarak ondan bereket ummak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim tekniklerinden bir tanesi ise bir şeyi önce özetle söyler. Daha sonra tafsilatlı olarak anlatırdı. Önce özet söylüyor, sonra tafsilatlı anlatıyor. Buna ne deniyor? leff deniyor. Evet, daha önce de anlatmıştım ben size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı zamanlar muhatabı soru sormaya teşvi etmek ve ne demek istemiş olabileceğini anlamaya çalışması için söyleyeceğini özetler. Daha sonra da bunu genişçe açıklardı. Önünden bir cenaze geçiyor. Bunu anlatmıştık değil mi? Evet, bunu anlatmıştık. Ben yine söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vacip oldu diyor. İnsanlar o cenazeyi hayırla yad ediyorlar. Daha sonra bir cenaze geçiyor. İnsanlar hayırla yad etmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine vacip oldu diyor. Ve arkasından soruyorlar. Ya Resulullah birisi geçti ona da vacip oldu dedim. Buna da ne vacip oldu? Birine cennet vacip oldu. Birine de cehennem vacip oldu. İslam alimleri bu hadisinde ihtilaf etmişler. Yani Müslümanların hayırla yad ettiği kimselere cennet vacip olur mu olmaz mı? Yani bir kimseye cennetin vacip olması... Müslümanların onu hayırla yad etmesine mi bu bağlı? Yoksa o kimse çok salih bir zattı zaten. Müslümanlar da onu hayırla yad etti. Hadisçiler çok zekidir arkadaşlar. İslam ümmeti arasında en zeki, en zeki alimler hadisçilerdir. Bir hadisten 40 yıl boyunca düşünsen senin aklına gelmeyecek şey o düşünür bulur bir de ona cevap verir. Şimdi adam zaten salih amel sahibi bir adamsa öyle mi? Adam salih amel sahibi ise günahları yoksa, haramlardan uzaksa, salih amelleri çoksa, Müslümanlar onu yad etse de yad etmese de zaten ona cennet vacip olacak. Öyle değil mi? Bir adam çok kötüyse, günahkarsa, şöyleyse böyleyse, Müslümanlar onu kötü yad etse de yad etmese de ona cehennem vacip olacak. Allah'ın dilemesi müstesna. E şimdi Müslümanların onun hakkında hayır dilemesi veya kötü konuşmasının, Adama cennetin vacip olması noktasındaki ilişkisi nedir? İşte uzun uzun uzun uzun bunu tartışmışlardır. Artık hadisçiler öyle olmuştur ki yani bir kelime bir kelime farklılığı farklı farklı divayetlerde gelen sadece bir harfin değişmesi dahi acaba buradan ne çıkartabiliriz şimdi bir melek oluşturmuştur. Bunun dolayı hadis ehli çok yani İslam alim İslam alimlerinin içerisinde en zeki olanlar hadisçilerdir. Ben bu tartışmaya girmeyeceğim. Ee, uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü bizim konumuz o değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün burnu yere sürtüsün, Yine burnu yere sürtüsün, Yine burnu yere sürtüsün dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle, bu cümleyi şöyle kuya kurabilirdi. İhtiyarlıktan dolayı anne babasına yetişen ve cennete gidemeyen kimsenin burnu yere sürtülsün. Böyle bir cümle kurulabilirdi değil mi? Yani hükmü önceden söylemezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce hükmü söyledi. burnunu yere sürtür. Şimdi durup dururken burnu yere sürtürsün. Türkçe'ye nasıl tercüme edebiliriz? Cana çıksın diye mi artık? Neyse. Yani Türkçe'de yok değil mi? Burnu yere sürtürsün diye bir deyim mi yok. Bunu Türkçe'ye farklı tercüme etmek gerekiyor. Neyse. Şöyle bir cümle kursan, desen ki İhtiyarlıklarında anne babasından birisine veya ikisine yetişip de cennete giremeyenin canı çıksın desen uzun bir cümle dikkat çekmeyebilir. Ama şimdi durup dururken canı çıksın onun, onun canı çıksın. Bu niye resul tutursun? Herkesin dikkati bana yöneliyor. Arkasından birisi diyor ki niye hocam yani durup dururken kimin yani kimin canı çıksın? Anne babasına ihtiyarlıklarında yetişip de cennete giremeyen kimsenin bak öğretim metodu olarak daha kalıcı oluyor. Bu devrilsin olabilir tabii. Olabilir yani böyle güzel Tercümelerde işte hani diyoruz ya Kur'an tercümeleri Sen de ne hepsi açmışlar adam ona bakmış Ona bakmış 8-10 tercümeden en güzel cümleyi kurmuş Baktığınız zaman hiç lezzeti yok Niye dersin işte bundan dolayı Hiç kullanmadığımız veya kullanmayacağımız Türkçe kalıplar var O halde ben hüsranı uğramışlardan olurum <gülüyor> Hüsranı uğrarım tamam yani bitti Zalimlerden olmuş olurum falan diye Böyle tercüme ederler Sonuçta da insanlar meal okumuyor. Meal okurken sıkılıyor. İnsanlar meal okumuyor. Bir insana onun meal olduğunu söylemesen cümle düşüklükleri, anlam bozuklukları insan okumaz yani. Ama ejder alıyoruz diye insanlar meal okuyorlar ve hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim metotlarından bir tanesi de teknik tek hususları önce özetle söyler daha sonra bunları açıklardı. Bu da aynı metottur. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beş şeyi gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil demiş. Beş şeyi gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil. Zaten şeye baktığınız zaman arkadaşlar çok sıkı bir hadis okuduğunuz zaman çok farklı üslupları görürsünüz. Mesela biz daha önce Riyas-ı bunun çalışmasını yapmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üslupları diye biz. Yani bir şey konuşurken konuşma anında üslupları nedir diye sesini yükseltmesi, işte yüzünü şey yapması bunun çalışmasını çok küçük yaşlarda yapmıştık. Bir riyaz şöyle iki üç kere okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Burada tek bir anlatıcı yok. Burada tek bir öğretici yok. Bileşik bir öğretici var. Birden çok öğretici var dersiniz. Birden çok öğretim tekniği bir araya birleşmiş mezci olmuş dersiniz yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında öğretinin en güzellikleri birleşmiştir. Bu dünyada başka hiç kimseye nasip olmamıştır. Ben ders anlatıyorum. Çok detaycı, anlatırken çok iyi öğretebilirim. Ama şivem, üslubum işte Konyalı olmamızdan dolayı, Arapça konuşmamızdan veya Arapça dinlememizden dolayı ağdalı, rahatsız edici bir üslub olabilir. Bir başkasının İstanbul şivesi vardır. Çok hoş bir şivesi vardır. Ama o da anlatırken konuyu çok dağıtıyordur. Biri çok güzel vaaz veriyordur ama sesini devamlı yükseltip bağırıyordur. Biri bir başkadır, biri bir başkadır. Her anlatıcının, her öğreticinin, her öğretmenin Güzel anlatım teknikleri olduğu gibi eksi ve kusuru mutlaka vardır. E, ve tek düzedir. Tek düzedir. Yani benim şu an Türkiye'de vaaz veren Tevhite'in hocaların konuşmalarını yazsanız, her birine bir konuyu anlatıp yazdırsanız, okursanız hangisinin benim olduğunu bilirsiniz. Hemen belli eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle değil. Bunu riyas sallini Salih'ini iki 3 kere arka arkaya hızlı hızlı okuyun görürsünüz. Çok farklı bir üslup tekniği, çok farklı bir anlatı tekniği vardır. Çok farklı bir ifade biçimi vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve bunların hepsi bilinçsiz değildir. Elbette bilinçlidir. Ve bunların hepsi Allah Subhanahu ve teala tarafından ona öğretilmesidir. İşte bunlardan bir tanesi de beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil diyor. İhtiyarlarından önce gençliğini, benden geçti gençler size. Hastalıktan önce sıhhatini, fakirlikten önce zenginliğin, Meşguliyetten önce boş vakitlerin ölümden önce hayatın burada en önemsi işte bu. Bence burada şöyle bir vurgu var. Ben bu hadisin şerhine bakmadım ama bu hadisin şerhine bakarsanız özellikle İbn-i Hacer'e bakarsanız bunu vurgular. Yani burada mutlaka senin geçirdiğin, senin kaybettiğin ve pişman olduğun bir şey vardır. Mesela benim. Benim gençliğim bitti. Şu an ben İslam'a göre neyim? Yaşlıyım değil mi? Tabii tabii. Kırkın üzerinde zaten kesin yaşlısın. 35-40 yaşlılık zamanıdır. Neyse. Şimdi bunu düşünüp keşke desen ama yapacağım bir şey yok. Keşke gençliğe gitsem desen yapacağım bir şey yok. Diyelim ki hastalandın şu an herkesin yaşlı olan, 40-50 yaşında olan kronik hastalıkları vardır. Keşke onu yok etsem desen yapabileceğim bir şey yok. Bunları düşüneceksin, düşüneceksin, düşüneceksin. Şu an keşke demedin bir şey var. Nedir? Hayattasın değil mi? Bunun kıymetini bileceksin. Ölümden önce kıymetini bileceksin. Unutmayın düsturunuz şu olsun. Öldüğümüz zaman ağzımızdan çıkacak kelime Rabbir ci'uni le alli aamiltu salihan fima terakt. Rabbim terk ettim amelleri keşke yapsaydım geri döndürsün de beni. Şu an bu beş şeyden dördü bizim için geçmiş olabilir. Bu dördünü geri getirmek mümkün olmayabilir. Çok zenginken fakir olmuş olabiliriz. Tekrar zenginliğe dönmek mümkün olmayabilir. Gençliğe dönmek zaten mümkün değil. Bazı kronik hastalıklarımız vardır. Sıhhate dönmek mümkün değil. Boş vakit oluşturmak belki mümkün olmayabilir. Bunların pişmanlığını düşün. Bunlardan çok daha büyük tehlikeli olan nedir? Ölümden önceki hayatın kıymetini bilememektir. Bu daha büyük bir tehlikedir. Buna dikkat edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın dört şey için evlenilir diyor. Arkasından bu dördü sayıyor. Malı için, soyu için, güzelliği için, dini için. Sen dindar olanını seç. O hadsin manası şudur. Önce küçük manasını sonra da büyük manasını seçelim biz. Bütün ilişkilerde, bütün ilişkilerde bir tane beklentin olacak. O bir tane beklentiyi yakaladığın zaman, büyük beklentiyi yakaladığın zaman diğer beklentilerin pek olmayacak veya diğer beklentilerin Karşılanmazsa bile çok da önem vermeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın dört şey için evlenilir diyor. Bunlardan birini seçeceksin. Bu senin asıl beklentin olacak. Bu beklenti var olduğu sürece bir problem yok. Diğer beklentiler, diğer sıkıntılar, diğer problemler onları bir şekilde kamufle edeceksin. Şu an Türkiye'de evlilik yaşı iyice artıyor. 34'e kadar yükseliyor, 37'e kadar yükseliyor. Bundan Müslümanlar da nasipleniyor. Bugün Müslüman gençler ve Müslüman kızlar evlenmiyor artık. Ben geçenlerde hangi derste anlattım bilmiyorum. Evlilik yaşının artırılmasının tek sebebi toplumda ahlaksızlığın yükselmesi, yüceltilmesi, yükseltilmesi. Bir insan ne kadar geç evlenirse o insan için değil de toplum için ahlaki seviye o kadar düşer. Şu an Müslüman kızlar da evlenmek istemiyor. Müslüman erkekler de evlenmek istemiyor. Bu toplumun çökmesinin bize tesir et. Çünkü biz de bu toplumda yaşıyoruz. Diğer taraftan artık boşanmalar çok artıyor. Günde mutlaka bana 2-3 tane boşanma talak sorusu mutlaka gelir. 2-3 tane mutlaka kesintisiz geliyor. Bu toplumda boşanma arttığı gibi Müslümanlarda da boşanma artıyor. Sebebi kapitalizm. Karşındakinden her şeyi beklemek. Dünyadan kapitalizmin mantığı budur. Dünyadan sana fayda veren her şeyi beklersin. Her şeyi bekliyorsun dünyadan. Kapitalizmin kişisel ilişkilerde etkisi de budur. Karşındakinden o kadar çok şey bekliyorsun ki artık onun sana verebileceği yok mümkün değil. Beklentilerine karşılaması mümkün değil. E karşındaki de beklentilerine karşılamadığı için ne yapıyorsun? Boşanma yoluna gidiyorsun. Şu an Türkiye'de bu çok hızlı yayılıyor. Türkiye'de yayılan bu hastalık ister istemez Müslümanlarda da yayılıyor. Sen arkadaşından, eşinden, dostundan, talebenden, hocandan, abinden... Benden bir, yani benden bekleyeceğiniz birkaç şey olacak. Öyle çok şey beklemeyeceksiniz yani. Bu benimle ilgili de aynı durum yani. Murat Gezenler şöyle Murat hayır benden bir beklentin olacak. O beklentiyi karşılayan ben peygamber falan değilim yani. Senin beklentini karşılayabiliyorsam sıkı sıkıs harlayacaksın. Beklentini karşılayamayacak. Karşılamıyorsan bırakıp gideceksin. Ve benden her şeyi beklemeyeceksin. Çünkü o mümkün değil. Ben de senin gibi bir beşerim yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Öğretim tekniklerinden bir tanesi de vaaz ile öğüt vermesidir. Uzekkir fe innez-zikra tenfa öyle mi? Sen öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere faydalıdır. Öğüt ile bilgi vermek farklı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i her iki durumu da mevcuttur. Enver Şah el Kesmiri Feydul Bari'de bu konuyu çok uzun uzun ele almıştır. Öğüt ve nasihat makamı farklıdır. İlin ve bilgi makamı farklıdır. Buna siz de dikkat edin. Bu Türkiye'de bilinmeyen bir husus. Ben hutbede size yalan söylemenin kötülüğünden anlatırken kesinlikle yalan söylemeyeceksin. Yalan seni cehenneme götürür. Allah muhafaza yalan seni küfre götürür. Allah yalan söyleni hidayet etmez. Yalan söyleyen kafirlerle aşırılır Allah korusun dediğim zaman hutbeden indikten sonra hocam yalan söylemek küfür mü diye sormayacaksın. O makam öğüt makamıdır. O makam vaz makamıdır. vaz makamının, öğüt makamının, hutbe makamının konumu farklıdır. Orada amaç kalpleri galeyana getirmek, kalpleri teşvik etmektir. Ama ilim makamında, açıklama makamında, izah makamında bu böyle değildir. Her iki makamın anlatım şekli, anlatım üslubu içeriği tamamen farklıdır. Her iki makamın. İşte mesela bu bilinmediği için, tabii bir de tamamı dinlenmediği için benim İzmir'deki hutbem, Ayda bir gündeme gelir ve linç yerim ben. Murat Gezenler Daruhat'ta kim nasılsın derse, sen de iyiyim dersen ona kafir diyor. Dokuz saniyelik bir bölüm. Önü arkasını dinlemesen bile vaaz makamıdır. Hutbe makamıdır. Hutbe makamında kim böyle oturursa vallahi kafir olur, billahi kafir olur dersin yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle çoktur. Timurtaş hocanın çoktur böyle. Timurtaş hocanın böyledir. Mesela... Ramazan'da sakız çiğniyor. Vallahi kâfir diyor. Ramazan'da diyor sakız çiğniyor adam. Vallahi kâfir diyor. E doğru. Korkutuyor. Kalehane getiriyor veya teşvik ediyor. Bu amaçladır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bol bol öğüt verirdi. Ee, Öğrettiklerinin çoğu da neydi? Öğüt idi. İrad bin Sariye anlatıyor. Biz İrad bin Sariye geldik. Kendisine selam verdikten sonra seni ziyaret etmeye ve istifade etmeye geldik dedi. İrad bize şunu anlattı. İrbat bize şunu anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizlere namaz kıldırdı. Namazdan sonra bize döndü ve son derece tesirli bir vaaz verdi. Vaazın tesirleriyle gözler yaşla, kalpler korku ile doldu. Birisi dedi ki ya Resulallah bu sanki vedalaşan kimsenin vaazı gibi bize ne tavsiyede bulunursunuz? Resulullah dedi Allah'tan korkun. Halife siyah bir köle olsa bile ona dinleyip itaat edin. İçinizden yaşayacak olanlar benden sonra pek çok ihtilaflara şahit olacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra derken tarih vermiş mi? Resulullah'tan sonra ve ihtilaflar. İhtilafların zamanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra. İhtilafların bağlı olduğu illet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonrası. Yani bu şu demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve den sonraki zaman uzadıkça ihtilaflar daha artacaktır. Bundan 20 sene önce olmayan ihtilaflar bugün var. 20 sene sonra yine devam edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o sonralık arttıkça ihtilaf artacaktır. Bu dünyanın başına gelmiş en kara gün nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gündür unutmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat ettiği gündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okulunda gözleri kızarırdı. Sesi yükselirdi. Hiddeti artardı. Sanki düşmanın gelişine haber verip düşman sabahleyin ise baskın yapacak. Akşam hücum edecektir diyen uyarıcı gibi olur. Şahid ve orta parmağını yan yana getirerek şöyle derdi. Ben ve kıyamet günü bunlar gibi gönderildim. Bak ikisi bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. En hayırlı söz Allah'ın kitabıdır. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan ihtas edilenlerdir. Her bidat dalalettir. Her dalalet ateştedir. Her bidat dalalettir. Her bir daha sapıklıktır diye tercüme ediyorlardı. Bizim Muhammed Ateş'te böyle bir tercüme mi oldu kardeşim diyor. Sapıklık başka, dalalet başka. Sapkınlık diyeceksin diyordu. Böyle şeyler çok şey yapardı. Her dalalette ateştedir. Ateşte, dalaletin ateşte ne işi var diyor. Dalalet soyut bir şey ateşe girmez. Her dalalet sahibi ateşe müstahaktır diye tercüme edilir derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen hayra teşvik ederek bazen de korkutarak öğretirdi. Rasullerin tebliğlerine baktığımız zaman bütün rasuller uyarıcı, teşvik edici ve korkutucu olarak göndermişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de rasulleri mübeşirin ve münzirin şeklinde vasıflandırılmaları, gönderilişlerinin vasıflandırmaları, insanları ikiye ayırdıklarının müminleri mümin olarak belleyip onları imanla ve imanın neticesinde cennetle müjdelemek, kafirler ise kafir olarak bellemek, küfürlerin neticesinde onları cehennemle korkutmak için gönderilmiştir. Bundan dolayı başlık böyle artılmıştır. Her peygamber Müslümanları cennetle müjdelemek, kâfirler ise cehennemle korkutmak için gönderilmiştir. Bu ise Müslümanlar, Müslüman kafirler de kafir bilmeyi gerekli kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla birlikte insanlara Allah'ın dini anlatır, Allah'ın dini öğretirken, tevhidi öğretirken veya insanlara, ashabına bu dini öğretirken müjdelemek ve korkutmak esasını da devamlı kullanmıştır. Birçok hadiste müjdeleme, birçok hadiste korkutma vardır. et ve terhip şeklinde bir tane hadisin kârısı var. Ben bir hadisi tamamen tergib babındandır diyorum. Zaten bildikleri bu var diyor, başka bir şey bilmezler diyor. Böyle beni yanlışlıyor. Ağzımı da yanlışlıyor. Terhip ve tergib kelimesini söyleyiş şeklimi falan yanlışlıyor böyle. Ama bu böyledir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları müjdelemiştir ve korkutmuştur. Bu bizim için de böyledir. Soru soracağım kim bilirse güzel bir hediye edeceğim demek işte müjdelemektir. Teşvik etmektir. Bir soruya bir soru bilmeye kocaman kitap hediye ediyorsun. Tamam. Kim böyle yaparsa mescidi almam bile diyorsun. Yok alacaksın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde unutmayın arkadaşlar. Bir amele büyük miktarda ecir veriliyorsa siz o hadiste o büyük ecre değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amelin üzerine durmuştur. O amele teşvik olacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyle korkutuyorsa, kim bunu yaparsa kafir olur diyorsa, kim bunu yaparsa cehennemdedir diyorsa, kim bunu yaparsa cehennemin en dibine düşer filan diyorsa, burada o amele dikkat edeceksiniz ki o amel demek ki büyük günahlardan bir tanesiymiş. İslam alimleri bu hadislerde toplamışlar. Bir şey daha söyleyeyim. Ümmetin en çalışkanları yine kimdir? Ehl Ümmetin en çalışkanları ehl-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini bin bir çeşide, bin bir esasa göre cem etmişlerdir. Sahihleri toplamışlar, sahihleri toplayanların toplamadığı sahihleri toplamışlar, ahkam hadislerini toplamışlar, korkutma baba hadislerini toplamışlar. İşte tergif ve tergib dediğimiz ki bunların en meşhur kimdir, hangi kitaptır? Müzir'in, hafız müzir'in tergib ve terhib, tergib ve tergibdir. En meşhuru bunlardan bir tanesi değil, evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim tekniklerinden bir tanesi de kıssalarla öğretmektir. Bunun üzerinde fazla durmayacağım çünkü biz bunun üzerinde çokça durduk. Bunun delili nedir? Kıssalarla öğretmenin, kıssalarla yapılan öğretinin faydalısının delili nedir? وَكُلَّنْ nakussu عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُولُ Biz sana böylece Resuller'in kıssalarını anlatıyoruz ki ne olsun? مَا نُثَبِّتُ بِهِ Senin kalbin bununla sabit olsun. Kıssalar kalplerini ne yapar? Hud suresi değil mi bu? Bu süreden sonra ne geliyor? Yusuf suresi geliyor. Allah subhanahu aleyhi daha büyük bir kısa anlatıyor. Hud suresinde birçok peygamberin kıssalarını kısa kısa kısa, kısa kısa kısa kısa kısa kısa anlatıyor. Bu ilme ne denir peki? Bir surenin diğer bir sureyle ilişkisi tenasüp. Suyutinin ilgilendiği bir alandır. Bir surenin sonunun diğer surenin başıyla olan ilişkisini de kurar. Normalde vahyi değildir. Çünkü surelerin tertibi iştihadidir. Ama suyotu diyor ki alimlere iştihat yetkisini veren ve onların kalplerini bu şekilde toplamaya e, sevk edin de Allah subhanehu teala. Allah onları buna sevk ettiği için bu tertip üzerinde de icma oluştuğu için mutlaka bununla bunun arasında bir uyum var diyor. Her surenin sonuyla bir sure yani bir surenin sonuyla bir sonraki surenin başı arasındaki tertibi kuruyor. Böyle bir kitap var tenasip diye. Evet. İşte Hud suresi böyle bitiyor. 120. ayet. Biz sana böylece peygamberlerin kıssalarını tek tek tek tek tek tek anlatıyoruz. Böylece senin kalbin ne olsun? Sebat bulsun. İslam'ın hükümleri, tevhidin hükümleri, la ilahe illallahın hükümleri, menheç ve menhece dair en önemli konular neyle sabit oluyor kalpte? Kıssalarla sabit oluyor. Bundan dolayı Kur'an'ın en temel konularından bir tanesi nedir? Kıssalardır. Peygamberlerin kıssaları vardır. Bunlardan en uzun hangisidir? En çok anlatılan Musa Aleyhisselam'ın kıssasıdır. olanın kıssası, Musa Aleyhisselam ve İsrailoğullarının kıssası en çok yer verilen kıssalardan bir tanesidir. Bizim de iki şeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir, Firavun'u çok iyi tanımamız gerekiyor. Çünkü Firavun, Kur'an-ı Kerim'deki daha önce de anlattım akı, akayit, tevhide, delalet eden en temel kavramların hepsi firavunda toplanmıştır. Şirk kavramı da firavunda toplanmış. Tağut kavramı, ibadet kavramı, din kavramı, fesat kavramı hepsi orada var. Bir de bizim en iyi bilmemiz gereken davet metodu açısından en iyi bilmemiz gereken metot Musa Aleyhisselam'da somutlaşan metottur. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'la beraber Kızıldeniz'den geçerken Müslüman olduklarına dair ne bir tek rivayet ne de tek bir işaret vardır. Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğullarının Musa Aleyhisselam'la beraber Kızıldeniz'den geçerken Kızıldeniz'den çıktıklarında Musa Aleyhisselam'la beraber iken onların Müslüman olduğuna dair hiçbir işaret yoktur. Buradan o kadar çok sonuçlar çıkar ki Tarihi bir rivayet de yoktu. Zaten Kızıldeniz'i geçmişler, çıkmışlar, ne yapmışlar? Puta tapan bir kavim görmüşler. Bize de onların putu gibi put yap demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesinin yanında sesini yükseltmek bile amelleri boşa götürürken onlar Musa aleyhisselam'a sen Rabbin git savaşın demişlerdir. Musa aleyhisselam başının biraz ayrılmış, buzaya tapılmışlardır. Buradan çok önemli bir sonuç çıkar. Tevhid mücadelesi toplumun önemli bir mücadele değildir. Maalesef biz Müslümanlar burayı bilmiyoruz ve burayı yanlış yapıyoruz. Biz savaşımızı burada garibanlarla yapıyoruz. Onlara kafir demek, onları yok etmek, onlar onlar onlar. Asıl savaş yukarıyladır. Onlara Onlara gariban zaten. Köle. Köleye kafir desin ne, kafir demesin ne? Yarın biz mesela yarın sabah ikdara ben ele geçireyim hepsi benim gibi olur bunlar. Hepsi. Zaten beni çok seviyordur olsun. Rakka'da öyleydi. Rakka Suriye'nin Akdeniz'iydi. Bir anda Müslümanlar Rakka'ya ele geçirince belliydi yani her şey belliydi. Bir kafire İslam elbisesi giydirdiğin o kadar belliydi ki o elbisenin üzerinde durmuyordu. Durmuyor. Namaz kılışından durmuyor. Kadınların tavırlarından durmuyor. Durmuyordu yani. Toplum böyledir. Yönetimi kim ele geçirirse onun dine tabi olur. Yarın sabah ben yönetime geçeyim. Bana desene kal yönetimsen hepsi benim gibi olurlar. bunlar. Hiçbir bana isyan da etmez yani. Ayaklanma falan da olmaz yani. Ondan dolayı İslami hareket yukarıya doğru yönelik bir harekettir. Karşıya doğru değil. Hatta bunları da alıp bunlara bak bunlar sizi sömürüyor. Bunları reddedin. Bunları terk edin. Bunlara itaat etmeyin. Bunlar sizin malınızı sömürüyor. canınızı kanınızı sömürüyor. Evladınızı sömürüyor. Vaktinizi sömürüyor. Bunları öğretmektir. İşte bu öğretin ismine de Tağut-u öğretisi diyoruz. وَلَغَدْ <gülüyor> fi ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْمُدَ اللّٰهِ Tağut'tan yüz çevirmek. İşte insanlara onlardan yüz çevirin diyeceğiz. Onlardan yüz çevirin. Onlar zalim. Onlar hain. Bakın bugünlerde öyle net ki Gazze'de bir insanlık dramı yaşanıyor. Müslümanım diyen hiç kimse ellerine güç olduğu halde kılını dahi kıpırdatmıyor. Mesela şu an bize izin verseler biz orada bulunan insanların sadece mazlum olmalarını dolayı koşarak gideriz gücümüz olmaması ama koşarak gideriz. Müslümanlar bundan önce de mazlumlara koştular değil mi? Çünkü İslam bunu gerektirir, kardeşlik bunu gerektirir. Bu yöneticilerin Müslüman olmadığının o kadar net delildir ki bu. Ve hala bu asır mürciye, Maide 44 Allah'ın dinini inkar var mı yok mu İbn Abbas kavli delil mi değil mi bunlarla uğraşsın. Şu an şu yaşanan vaka onların Müslüman olmadığının kafir olduğunun o kadar delildir ki Sadece bu zulme sessiz kalmaları bile küfürdür biliyor musunuz? Sadece bu zulme ellerine imkan varken bu zulme karşı sessiz kalmaları, bu zulme karşı hiçbir şey yapmamaları, hatta bu zulüm karşısında kafirlere, asli kâfirlere cesaretlendirici sözler söylemeleri bile bunların kafir olduğunun net delilidir. Ama kalplerinden inkar etmedikleri için kafir diyemeyiz hemen değil mi? Kalpleri tertemizdir. Onlar onunla oyalansın dursunlar. Evet kıssalar dedik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hep kıssalar çok kıssal anlatmıştır. İşte bugünkü hutbede bu kıssalardan bir tanesi olacaktı inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem utanılan yani bazı meseleleri anlatırken kinaya kullanmıştır. Kinaya. Bunun örneği çoktur. Kadınlar kendilerine soru sorduğu zaman. İşaretle anlatmaya çalışmıştır. Utanılan hususu öğretirken ima ve işaretle anlatmaya çalışmış. Hatta bazı kadınlar anlamamış. Hazreti Ayşe onlara öğretmeye çalışmıştır. Bu noktada bu biraz daha örfidir. Ee, Ayşe radiyallahu anh şu ensar kadınlar neyi kadınlardır? Hayat dinlerini öğrenmeye mani olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadınlar her şeyini sormuşlardır. Ama dediğimiz gibi biraz daha örfidir bu. Bizim WhatsApp hattına mesela bir abla, bir hanım, Müslüman bir hanım kendisiyle ilgili özel bir durum soracağız zaman soru sorabileceğim bir bayan var mı, bir hanım hoca var mı der. Bu gerçekten bizim açımızdan güzel bir edeptir bu. Bu biraz örfidir. Ben bunun üzerinde çokça durmayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara da tek tek tek tek tek tek ne yapmıştır? Öğretmiştir. Yine bir başka başlık İmam Bukhari'nin atmış olduğu başlıklardan bir tanesi İmam hanımlara vaaz etmesi ve onlara öğretmesi. İbn Abbas diyor ki şunu kesin olarak söyleyeyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hutbeden önce kıldı. Sonra hutbu okudu. Sizin kadınlara eşit görünce yanlarına vardı. Onlara nasihatte bulundu. Onlara sadaka vermelerini emretti. Bilal de elbisesini açmış, elbisesini açtı. Onlardan sadaka topluyordu diyor. Yine bir başka hadiste ilim babında ilim babı Buhari'nin başında ise en sonundadır. İmam Buhari'nin babları, babların sıralaması, bablara başlık atması kitaplarız Kitapların ismini sıralaması çok ilgi şeydir. Böyle çok dakihtir. Kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler ve sizden istifade etme noktasında erkekler bize baskın çıktı. Bizlere bir gün ayırın da o gün Allah'ın size öğrettiklerinizden biz de öğrenelim dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu gün toplanın buyurdu. Onlar o gün toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yanına vardı ve Allah'ın kendisini öğrettiklerinden onlara öğretti. Allah'ın kendisini öğrettiklerinden onlara öğretti. Biz burada ne çıkartıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin hakkaniyetini çıkartıyoruz. Çünkü bir insanın tek başına tüm bu kadar meziyete sahip olması mümkün değildir. Bilgi olarak da mümkün değildir. Bu bilgiyi uygulamak olarak da mümkün değildir. Allah subhanahu aleyhi ve selleme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her şeyi öğretmiştir. Bu konuyla ilgili çok şey söylenir. Ben uzatmayacağım. Kimseyi eleştirmeyeceğim veya kimseye de bir şey söylemeyeceğim. Kadınlara sohbet verilir, verilmez, verilebilir. Bunlar tamamen hadidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bir döneminde bir tane muallim vardır. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci bir muallim yoktur. Ama bugün elhamdülillah Müslümanların hem erkek hem hanım muallimleri vardır. Erkeklere erkek, hanımlara da hanımlar öğretebilir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi. Sizden biri çocuklarından üç tanesini önden gönderirse bunlar mutlaka onun için cehennemde perde olacaktır. Yani üç çocuğu vefat derse bir kadının. Bir kadın iki de iki de iki de deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki de böyle dedi. Benim söylediğimle ilgili bir nakil var burada. Şimdi gözüme çarptı. İbni Cüreyc hocası Ata İbni Rebah diyor ki: "Bugün imamın hutbesini bitirdikten sonra kadınların yanına varıp nasihatte bulunmasını nasıl görüyorsunuz?" Ata İbni Ebi Rebah de dedi ki: "Evet, hayatım mandolsun ki bu bir vazifedir. Neden bunu yapmasınlar?" Bakın Şimdi biraz size öğreteyim. i̇bn diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi veriyor. Hutbede erkeklere nasihatle bulunuyor. Sese kadınlara ulaşamadığı zaman kadınların yanına gidiyor. Orada anlatıyor diyor. Öyle mi? Hadis bu. İbn-i Cüreyş tabiinden bir alim. Ata İbn-i de soruyor. Peki bunu bugün nasıl görüyorsun diyor. Ha demek ki bunlar bugün nasıl görünecek? Yarın yani. Bugün veya yarına göre değişebilecek uygulamalardır bunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen durumuna göre ne yapıyordu? Öğretirken yani yüz mimikleri, yüz ifadesi öğretinin içine göre, içeriğine göre şekilleniyordu. Kader meselesi tartışırlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına çıka geldi. Hiddetinden sanki yüzünden nar tanesi yarılmış gibiydi. Yani kıpkırmızı yüzü. Onlara dedi ki bununla mı emrolundunuz? Bunun için mi yaratıldınız? Kur'an ayetlerini birbiriler vuruşturuyorsunuz. Sizden öncekilerin helak olmasının sebebi budur dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim tekniklerinden, öğretimde kullandığı metotlardan bir tanesi de yazıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yazıyı kullandı. Yazıyı, insanlara yazmalarını söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı yazanlardan bir kısmı şunlardır. Kureyf-i Erba'a, Ebubekir Bekir, Ömer, Osman Ali, Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn-i Kab, Zübey ibn-i Avvam, Halil ibn-i Sa'id, ibn Sa'id, ibn, ibn Rebi, Muaviye bin Ebu Süfyan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katipleri yazıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilimde en çok kullandığı metodlardan bir tanesi yazıydı. Siz siz olun yazın, devamlı yazın. Bir şey öğrenmek isteyen ne yapsın? Yaz. Bilgisayara değil, kağıda yazın. Öğrenmek isteyen bilgisayara değil, kağıda yazsın. Bilgisayara yönelik yaptığınız yazılar fayda vermez. Kitap okuyorsanız kitabın üzerine yazacaksınız. Mutlaka yazın. Yazdığınız kalıcı olur. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok öğrenirsiniz bunu unutmayın. Ne kadar çok yazarsanız o kadar çok öğrenirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretim metodunda ayrıca dil öğrenmeyi de ne yaptı? Dil öğrenmeyi de teşvik etti. İnsanlara dil öğrenmesini teşvik etti. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Yahudilerin yazısından birkaç kelimeyi kendisi için öğrenmemi emretti. Mektupların hususunda Yahudilere emniyet duymuyorum vallahi dedi. Ben de 15 gün geçmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için emrettiği şeyleri öğrendim. Bunları öğrendikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere bir şey yazacağız zaman ben de yazardım. Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben geldiklerinde onların mektubunu ben okurdum diyor. Demek ki 15 günde dil öğrenilebiliyormuş. Artık ne kadar bir dil öğrenirse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana süryanice öğrenmeyi emret ediyor. Yazar diyor ki yabancı dillere ihtiyaç hissedildiğinde öğretimde davette ve tebliğde kullanmak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metotlarından bir tanesidir. Yabancı dil onun öğretimde kullandığı metotlarından birisiydi. Yabancı dil mutlaka ne yapılacak? Öğrenilecektir. Olabildiğince yabancı ve bunların içerisinden en önemlisi ise nedir? Arapçadır. Son bölümü okuyacağım ben. O şekilde bitireceğim. Yazar da öyle yapmış. Demiş ki ben 40 bölümü anlattım şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabb'in dinini son ve ebedi kanı öğretmek için beşeriyete Allah Teala'nın seçtiği bir muallim idi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu dini öğretmek için Allah tarafından seçilmiş bir muallim idi. Ben çok önemli bir iş için sizin içinizden birini seçeceksem içinizde o işi en iyi bileni seçerim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Allah ve Teala tevhid öğretmek için gönderdi. La ilahe illallah öğretmek için gönderdi. Rabbimize nasıl kulluk yapacağımızı öğretmek için gönderdi. Gönderiliş gayesi oldukça önemli bir gaye. Tevhittir. Gönderiliş gayesi oldukça önemli bir gaye. ibadettir. Bunu öğretecek muallimin de en iyi öğretici bir muallim olması lazım. Yarım yamalak öğretmemeli. Anlattığını dört dörtlük anlatmalı. Anlatırken benim kulağımı tırmalayan bir şey olmamalı. Hareketleri, mimikleri... Öğretim tekniği beni rahatsız etmemeli. Hepiniz birçok hocayı dinliyorsunuz internette. Kimini dinleyebiliyorsunuz, kimini dinlemeye tahammül edemiyorsunuz. Ses tonuna tahammül edemiyorsunuz. Kiminin ses tonu ise dinledikçe dinleyesiniz gelir. Kiminin mimiklerine tahammül edemezsiniz, kiminin mimiklerine baktıkça bakasınız gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir muallim olarak bu kusurların hepsinden uzaktır. Çünkü Allah Subhanahu onu bu iş için göndermiştir. İlk derste ne dedik? İlk derste ne dedik biz ha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem denilince akla ilk ne gelirdi? Muallim, bitti. Muhammed Mustafa dediğiniz zaman akla ilk gelen öğretmendir. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yatlu ve Resulün en önemli görevi ayetleri okumak seni arındırmak ve sana talim ettirmek, öğretmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde en yüce vasıf da bu olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aile babasıydı. Aile babası olarak da üstün meziyetlere sahipti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir devlet lideriydi. Devlet lideri olarak da üstün meziyetlere sahiptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda e, siyasi bir liderdi. Bir komutandı, bir savaşçıydı. Ama Buralarda gösterebileceği eksiklik, eksiklik göstermedi. Tüm bunlarda da mükemmeldi ama mükemmel olması gereken, ona en önemli mükemmel olması gereken bir nokta var. Orası onun muallimliğidir. Çünkü asıl görevi budur. Bundan dolayı da Allah onu seçmiştir. Dünyada Allah için Rabbin dininden daha kıymetli bir şey yoktur. Allah değerli nizamını yaymak ve öğretmek vazifesi için peygamberlerin en üstün olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i seçmiştir. Allah'ın din insanlara tebliğ etmek için seçilmiş olan bir muallim, görünüşü, gönül dünyası, tavrı, konuşması ve bütün halleri ile mükemmel bir muallim olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de görünüşüyle mükemmel bir muallimdir. Tavırlarıyla mükemmel bir muallimdir. Öğreticiliğiyle mükemmel bir muallimdir. Onun kamil şahsiyeti İslam öğrenilir için, onun gibi olmaları ve yolunu takip etmeleri için bir metottur. Önemli bir cümle altını çiziyoruz. 178. sayfa. Onun kamil şahsiyeti, yani onun muallimliği, muallimlik metodu, öğretim metodu, öğretirken kullandığı teknikler özlüplar, İslam'a davet eden her Müslüman için ne olmalıdır? Bir metot olmalıdır. Bir önceki derste, akşamki derste söyledim. Her biriniz için bu kitaptan çıkartabileceğiniz, Özellikler var dedim. Dedim ki anneler bu kitabı okusun çocuklarına bir şeyler öğretiyorlar. Nasıl öğreteceklerini bu, bu kitaptan öğrensinler dedim. Herkesin. Şimdi daha umumi bir şey söylüyorum. Her Müslümanın bunları bilmesi gerekiyor. Çünkü her Müslüman bugün içinde yaşadığımız şu dünyada komşusunu Allah'ın dinine davet etmekle mükelleftir. İş arkadaşını Allah'ın dinine davet etmekle mükelleftir. Akrabalarını Allah'ın dinine davet etmekle mükelleftir. Bundan dolayı her Müslüman muallim olmakla mükelleftir. Her Müslümanın bir tarafı muallim öğretmendir. Öğretmenliği en iyi şekilde nasıl becerebilirim? Öğretmenliği en iyi şekilde nasıl sunabilirim? En mükemmel öğretmenliği ben nasıl yapabilirim? Müslümanın bunu en iyi şekilde öğrenmesi gerekir. İşte o kitaplardan bir tanesi. Oldukça basit bir kitap budur. Okuduğunuz zaman anlayamayacağınız hiçbir yer yoktur. 180 sayfalık bir kitaptır. Alın. Günde 30 kere 30 sayfa okuyun. Ayda 4-5 kere okuyun. Güzel bir şekilde muallim olun. Eşinize bir şey öğretmekle mükellefsiniz erkekler. Hocam anlatıyorum anlatıyorum bir türlü anlamıyor benim hanım. Burayı oku anlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi sen anlattın mı? Hayır. Gittin kim bilir ne dedin kadına. Muallimin kişiliğinin kemale ermesi için sahip olması gereken bazı vasıflar şunlardır. Bir, muallim akıllı olmalıdır. Muallim fazilet ehli olmalıdır. Muallim ilim ehli olmalıdır. Muallim hikmet ehli olmalıdır. Muallim ileri görüşlü olmalıdır. Muallim etraflıca muhakeme yeteneğine sahip olmalıdır. Muallim birikimli olmalıdır. Muallim liyakat ehli olmalıdır. Muallim canlı olmalıdır. Uyuz olmamalıdır. Muallim vakarlı, canlı olacağım derken de vakarsız olmamalıdır. Muallim sükuneteli olmalıdır. Muallim güzel konuşmayı öğrenmelidir. Mesela 20-25 yaşında olsam şu günkü aklımla mutlaka bir kursa gider, diksiyon eğitimi alırdım. Bunu yapardım yani mutlaka. Evet. Muallim zeki olmalıdır. Muallim güzel giyinmelidir. Muallim güzel görünümü olmalıdır. Muallim Güzel idare edebilmeli, güzel uygulama sunabilmelidir. Bunların tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında birikmiştir. Bütün bu zikredilen özellikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde en iyi ve en kamil biçimde bulunmaktaydı. Ben buraya gelmeden önce bu bölümü okumadım. Ama ben bir şey söylüyorum. Benim söylediğimden sonra yazar aynısı şeyi söylüyor. Çünkü yaklaşık 170 sayfa, 180 sayfa okuyunca artık yazarın ne söyleyeceğini bilebiliyorsun. Ben bu son bölüme sadece baktım okumadım yani ee, 40 yeri birleştirdim diyor burayı en son burada okuyayım dedim yani ben de sizinle birlikte bitireyim istedim burayı ama ben başlığı okudum bir şey söylüyorum yazar benim söylediğimi söylüyor ben bir şey söylüyorum yazar bir şey söylüyor bunun sebebi şu yazar o kadar güzel yazmış ki meramını bana öğretmiş. Meramını bana öğretmiş. Artık bundan sonra sayfalar devam edecek olsa, bir başlık atsa, onun yazacağı şeyler ben söyleyeceğim zaten. Yazar öğretebilmiş yani. Demek ki yazar da iyi bir muallim imiş. Evet. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muallimliğini anlatan bir insan mutlaka iyi bir muallimdir değil mi? Vaktimiz geliyor. Hemen bitirelim inşallah. Bütün bu zikredilen özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde kamil bir şekilde bulunmaktaydı. O, her öğrenmek ve aydınlamak isteyen için Eşsiz bir muallimdi. O zaman ne yapacaksınız? O muallimin tezgahının önüne gideceksiniz. Akşam eve gidince televizyonu açıp boş boş film seyretmeyeceksiniz. Akşam sokağa çarşıya çıkıp arkadaşlarla boş boş geyik muhabbet yapmayacaksınız. Eve gideceksiniz. Hanımı alacaksınız. Çocukları alacaksınız. Riyaz-ı alacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in medresesine oturacaksınız. Onun gibi muallimden bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin evinize kadar gelmiş, kütüphanenizde duruyor, alıp açacaksınız, bitti. Eski alimler gibi bir hadis, bir hadis öğrenebilmek için 1186 kilometre gitmeyeceksiniz veya 600 kilometre gitmeyeceksiniz. 2000-3000 tane hadis orada raflarda duruyor, 5000 hadis orada duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken insan başkasıyla sohbet eder mi ya? Kendinizin aklınızı mukayese edin. Şimdi ben size akıllı, içinizdeki akıllı insanların vasıflarını sayıyorum. Bakalım ne kadar akıllısınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem varken gidip başka başka arkadaşlar edinip onlarla sohbet eden adamın aklı eksiktir. Hocam sen hepimize böyle dedin. Ne yapayım? Gerçek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisi var. Evlerinizde hepinizde var. Mükemmel muallim, mükemmel arkadaş, mükemmel öğretici. Ne anlatırsa anlatsın, dinleyebileceğiniz. Sizi sıkmayacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisi varken onu değil de başka başka seyirler seyretmek akıl noksanlığıdır. Zeki adam kendisine en faydalı olan şey yapar. Dünya açısından iki tane ticaret var. Birisi çok kazandıracak, birisi eh pek kazandırmayacak. Var mı o pek kazandırmayacak olanı tercih eden aranızda? Yok. İki tane iş var, iş başvurusunda bulunacaksınız. Birisi haftada beş gün, yarım gün ve dolgun ücret. Diğeri haftada yedi gün. Az ücret. İkinciyi tercih eden var mı? Yok. Çünkü akıllısınız değil mi? Dünya işlerinde akıllıyız. Ama ahiret işine gelince aklımız bir anda ne oluyor? Duruyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birisi varken biz başka başka işlerle uğraşıyorsak bu bizim akli sonumuzdan geliyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhtelif metotlarıyla onun zatında öğretim ilkelerinin tamamı toplanmıştı. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor: "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz." Biz ümmet olarak en hayırlı ümmetiz değil mi? Bu en hayırlı ümmetin en hayırlı kişisi kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her açıdan hayırlıdır evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'deki bu mükemmel metodların gayesi öğretim ve insanların güzelleşmesinin güzelleştirmesinin özüydü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kemalatıyla Allah tarafından en yüksek iltifada benzersiz bir övgüye mazhar oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kemal vasıflarıyla "İnneke le'ala hulqin azim. İnneke le'ala hulqin azim." sen yüksek bir ahlak üzerinesin diyor. Evet bu ayette ben anlatmıştım değil mi? Sorguluyorum serisinde var bu ayetteki incelikler. Ahlak var. Ahlakın en üstün yüceliği var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı geçmiş. Bütün ahlak ilkelerini geçmiş yani. Üstünde, tepesinde, ondan tepesinde. Ahlak ilkeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarmamış. O hepsinin tepesinde, hepsinin üzerinde. Ben orada zannedersem 8. veya 9. derste anlatmıştım tam hatırlamıyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakın evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim metotları çoktur. Hangi müallim insanlığa onun gibi tesirde bulundu da insanlar onun dinini ve getirdiği şeriatı kabul ettiler. Keza insanlar dinleri dışında hayatların diğer alanlarında bu peygamberden başka kimi kendilerine misal ve örnek edinebilirler ki? Başta söylediğimiz şey söylüyoruz. Dünyada, geçmişte ve bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir öğretmen yok olmadı. Kaç tane örnek verdik değil mi öğretilerinden? Birçok örnek verdiği. Ben bu bölümde Allah'a hamdolsun 40'a tamam olması için bu bölümü en sona bıraktım diyor. Allah Allah Resulullah Resul sallallahu aleyhi ve sellemin öğretim metodlarla ilgili 40 maddeyi saydım diyor. Allah'a hamdolsun Rabbim bu kitaba başlamayı ve bitirmeyi bize nasip etti. Kaçıncı ders oldu bilmiyorum. 7 derste mi? 8 derste mi bitirdik bilmiyorum. Ama kısa bir süre içerisinde bitirdik. Güzel de bitirdik, hiçbir tarafını atlamadık, yetiştirmedik, aman burası da kalsın demedik. Ama başta söylediğim gibi kitabın seviyesinin üzerine çıkamadık. Kitap bizim anlattığımızın biraz daha üzerinde. Allah subhanahu wa bu vesileyle yaptığımız bu çalışmayı bizim günahlarımıza kefaret kılsın. Bir anlatan olarak ben, bir, olarak, bir dinleyen olarak siz. Allah subhanahu wa benim anlatmamı sizin de dinlemenizi salih amel olarak kabul etsin. Bu salih amelle bizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, kıyamet gününde sizleri ve bizleri konuş eylesin. Ve ahiru da'vana elilhamdülillah rabbil alemin.